Merhabalar değerli Yeşilçam arkeolojisi dinleyicileri. Yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da bu programımda çok değerli bir konuğum var. Ee, Ali Murat Güven. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, i̇kinci konukluğum değil mi benim bu programa daha önce de? As bir ses kaydını yayınlamıştım. Yok, üçüncü konukluğum. Üçüncü konukluğum. Hakikaten her şeyi güzel güzel, keyifle konuştuğumuz bir saha, bir kanal. E, teşekkür ediyorum, onur duydum. Üçüncü ama üçüncüsü belki onu dinlememiş olabilirsin. Ee, Yener Çakmak'la birlikte Yılmaz Köksal'ın e, sohbetinin arasında orada da sen yer almıştın. Evet, evet. Onu, onu yayınlamıştım. 2014 yılındaydı. Oradan yayınladım. Ee, öncelikle aslında bu spesifik olarak hani seninle birlikte yapacağımız aslında ilk program oluyor. Ee, birazcık hani... ...geciktirdiğim için özür de dilebileceğim... ...bir konu olabilir ama belki de tam zamanı da olabilir... ...diğer açıdan bakarsak... Ee, bu, ...senin... E, ...sinema araştırmacılığın... E, ...sinema yazarlığın... E, ...bu tip konuların dışında... ...başka bir ilgilenin daha var... ...başka bir e, çaban var... E, ...benim de seni Yeşilçam Arkeoli olarak... ...gördüğüm bir nokta bu... ...bir işe giriştin... <gülüyor> evet o konu hakkında bizim konuşmamız gerekli olduğunu... ...düşünüyorum... E, ...çünkü Türkiye'de e, DVD... Piyasaya sürmek, koleksiyonerler için bir DVD ortaya çıkartmak, ortaya koymak ve e, koleksiyonerler için işte bunların ekstralarına yer vermek. E, hatta o, o filmi bulmak ve o filmi temizlemek. Bütün bu konular aslında baktığımız zaman hani benim o arkeolojisi dediğim konunun e, kendisi oluyor. E, sen de benim çok değer verdiğim bir Yeşilçam arkeolo olsun. E, bu, piyasaya sürdüğün e, bu, ilk DVD üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Ve bu konuda çok aslında konuşacağımız şey var ama süremiz kısıtlı ama. ...en azından bu DVD'nin biraz hikayesine yer vermek istiyorum ben. Elbette. Türkiye'de... ...sinemaya aşkla bağlı... ...yani sinefil diyebileceğimiz... ...ya da sinema tutkunu diyebileceğimiz... ...iki çeşit kitle var. Yani şimdi genç arkadaşlar kızacaklar... ...çok da açıkçası umurumda değil kızmaları... ...bir kırılma noktası ve kırılma tarihi de var... ...bu iki kitle arasında... ...kan davasının başladığı... ...Matrix filmi 1999... CGI'in artık e, Arşu Ala'ya çıktığı, hı hı. neredeyse 120 dakikalık filmin 100 dakikasının bilgisayarda e, oluşturulduğu, tüm arka planların, bazen oyuncuların yüz mimiklerinin, beden dillerinin bile bilgisayarda oluşturulduğu, çok dijitize, her şeyin e, sanat yönetmenleri ve grafik tasarımcılar tarafından yaratıldığı yeni bir sinema estetiği, yeni bir sinema dili, Matrix'ten sonra aldı başını gitti. Hı hı. Gerçi biraz daha derine inersek CGI'in ilk ciddi ve profesyonel kullanımı 1989 James Cameron'ın Abyss filmidir. Hemen ardından da aynı ekip Terminator 2 hı hı. mahşer gününü e, ve oradaki o sıvı robot ve diğer evet. efektleri yaparak sinemada yeni bir dili ilan etti. Artık e, stop motion efektler yok, mekanik. ...küçük kuklalar yok... ...uzay gemileri plastikten değil... Işte ...sanat yönetmeninin çizimlerinden ortaya çıkıyor... Matrix'te de bu artık... ...sinemada bir ana akım dil haline geldi... Evet. ...senden gibi... E, ...old school adamlar ise... ...biz sinemayı kenar mahalle... ...düz ayak kenar mahalle sinemalarında sevdik... ...şimdi biz... ...sinemada böyle... E, ...en azından çocukluk ve gençlik yıllarımızda... ...çok derin felsefi anlamlar... ...olağanüstü zorlayıcı... ...çıkarımlar aramadan... ...o perdeye yansıyan... ...o büyülü ışığı seven bir kuşağız. Ben artık VHS'i de orada ekleyebilirim bu konuda. Evet yani Konumdaki. şimdi biz bu... ...fazla dijitalleşmiş... ...artık negatifin kullanılmadığı... ...her şeyin... ...bilgisayar masasında başlayıp... ...bilgisayar masasında bittiği... ...yeni sinemacılarla... ...o sinemanın mefzunlarıyla aramızda ciddi bir... ...anlayış farkı... ...bir bakış farkı oluştu... ...ya neden dersen... ...ben 1996 yapımı... ...bir film bana dün gibi geliyor... Hı hı. ...yani söz gelimi... ...işte 90'ların... ...ortalarında çekilmiş ne olur... ...Terminator tu diyelim... Evet. ...bugün 25 yaşlarında olan bir genç diyor ki... ...abi amma da arka ilk zevkim var ya... ...yani bana Marvel filmlerinden bahsediyor... ...ama bugün bakıyorum... ...hiç tanımadığım devler... ...garip garip yaratıklar... ...bazen kombo oluşturuyorlar... ...hep beraber 5 tane falan... ...yeni filmlerde. E şu anda son dönem o biraz daha... Yani e, ben açıkçası o sinemaya uzak biriyim. Sinemayı tozuyla, toprağıyla, lekesiyle... O ...mesela e, Hababam sınıflarını şimdi seyrettiğimde yadırguyorum. Hayatım boyunca onları çiziklerle, lekelerle dolu seyretmiş bir adamım. Şimdi böyle video çekim gibi pırıl pırıl... <gülüyor> ...dijitize edilmiş. Bütün renkler yerli yerine oturmuş. Bana sanki şey gibi geliyor... E, ...Üsküdar'daki... Adile Sultan Yalızı'ndan naklan yayın yapılıyor sanki. Tekrar evet. Hababam grubu toplanmış. Orada video kameralar var ve biz de naklan yayın izliyoruz. Yani bir Cüneyt Arkın filminde bir Battal Gazze ben kimyasal lekeler görmezsem, giriş yazıları böyle titremezse, elektrik çarpmış gibi, sanki o bir Türk filmi değil benim için. Başka bir şey. Dolayısıyla zevklerimiz çok ayrıştı bu yeni kuşakla. Bizim Kurtarmaya çalıştığımız eski bir hazine var. Hı hı. Ee, Türk sinemasının dramatik anlamda ilk filmi 1916 Pençe'dir. Hürriyet gazetesini kuran ünlü gazeteci, efsane gazeteci Sedat Simavi'nin yazıp yönettiği bir aile faciası filmi. Bugün ortada yok, kayıp. Doğrudan oyunculu, senaryolu, kostümlü, mekanlı bir film. Dolayısıyla aslında Türk sineması şu an 101. yılında. Hı hı. Doğru bir tespitte Dramatik Türk sineması. E, bu 101 yıl içinde şu Matrix kültürüne kadar her şeyin dijitize olduğu, Türk sinemasında da aynı şekilde dijitize olduğu günlere kadar insanların yoğun emek verdikleri korku, gerilim, tarihsel fantazi, tarihsel serüven, intikam, polisiye, entrika gibi bir sürü ana ve alt türde Siyah beyaz ve renkli bir hazine var. Devlet bu hazineye karşı hakkını yemeyeyim eskisi gibi değil. Hafif hafif bir ilgi duyuyor. 8000'e bine yakın film üretmiş olan Türk sinema tarihine baktığımda kurtarılabilmiş. Can simidi atılıp takıya çekilebilmiş. Gelecek kuşaklara aktarılabilecek tamiratı, restorasyonu görmüş film sayısı okyanusta bir damla hala. Peki sence kurtarılması gereken kaç film var? Eğer ikimizin de özel ilgi alanı tres sinemadan hı hı. ya da fantastik sinemadan, Türk kovboy, Türk bilim kurgu, Türk korku gerilim, Türk epik tarihsel fantezi filmlerini o yani büyük evrenin içinde o küçük galaksiyi hesap edeceksek minimum 300-400 film var. Aslında bu bir devlet boyutunda düşündüğümüzde büyük bir masraf değil. Hı hı. Belki bir kurum bir kişi açısından altından kalkılamaz bir yük. Ama şunu iyi biliyorum. Restorasyon cihazları olağanüstü pahalıydı. Zaman içinde bunların fiyatları düştü. Türkiye'ye ilk getiren de Vipsa şirketiydi. Daha sonra Şafak, Fono, neredeyse Mimar Sinan Üniversitesi birçok kişi, kurum bunlardan edindi. Bugün 6-7 bin Türk lirası gibi bir ödeme ile 120 dakikalık siyah beyaz ya da renkli bir filmi kare kare adeta bir yıl önce çekilmiş bir görünüme kavuşturabiliyorsunuz. Şimdi burada bir kısa ara vermek istiyorum ben. Bir şarkı girelim. Ondan sonra e, Vatan Sağolsun DVD'sine birazcık e, geçmek istiyorum. Bir şarkıdan bahsetmiştik seninle. Vatan Sağolsun Kuntulgar'ın 1993 yapımı. Son kopyası da yok olmuş. Ve tarafımızdan güçlükle bir Betacam SP Kalıntı kopyasından kurtarılmış bir Kıbrıs Savaşı serüven filmi. Üç tane komandonun hayali serüveni. Onu restore ederken jeneriğine e, filmin ruhuna çok yakıştığını düşünerek... E, ...Punt abinin de geleneğini sürdürerek... E, ...John Carpenter'ın 1981 yapımı New York'tan kaçış filminin ana müziğini, ana temasını aşırdık. John Carpenter hakkını helal etsin artık... <gülüyor> bir gün rahat bir zamanımda mailini bulursam yazacağım diyeceğim usta o kadar güzel bir parça yapmışsınız zamanında biz ödünç aldık paramız olunca ödeyeceğiz telafini ve vatan sağılsını genelik müziği haline getirdik ee, aslında birazdan konuşacağımız konuya da yakışıyor son derece basit son derece akılda kalıcı böyle sıradan gibi görünen e, beatlerle basit vuruşlarla Sinema tarihine geçen filmleri süsledi. The Think de öyledir Hı. malumun. New York'tan kaçış çok basit bir ezgi olmasına rağmen 35 sene sonra hepimizin rahatlıkla mırıldanabileceği çok güzel bir bilim kurgu klasiği haline geldi. Tam o zaman dinliyoruz şarkıyı. Evet, şarkımızı dinledik. Yılan Pliskin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kurtarma mücadelesi bir kez daha gözümüzde canlandı. <gülüyor> Bu best sinema isteyen bütün insanlar üç aşağı beş yukarı aynı düşünüyordur. Eğer çarpıcı bir konu ve yüreğiyle oynayan aktör ve aktrisleriniz yoksa, siz istediğiniz kadar CGI'ye boğun filmi, istediğiniz kadar dış makyajını kalın yapın. Kat be kat üzerine parlatıcı boya sürün o film kurtulmaz. Benim e, 2014 yılı sonbaharında kurtarılacak filmler listesinin en başına alıp üzerinde çalışmaya başladığım Kunt filmi... ...1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen öncesinde 3 Türk komandosunun Kıbrıs'ta bir kasada saklı olan çok gizli EOKA savaş sırlarını çalıp anavatına geri getirme mücadelesini anlatan bu filmi çok beğenip yani bunu mutlaka bir şekilde küllerinden yeniden kurtarmalıyız, arşivlere girecek bir DVD yapmalıyız diye düşünmemin nedeni de mesela Kuntulgar'ın 3 5 kuruşa hakikaten bir e, macera filminin ruhunu, ritmini yakalayabilmiş olması. Çok sevdiğim bir film bu benim. Yani inanılmaz bir garibanlık baştan aşağı ...girişinden çıkışına... ...Aytekin Akkaya'nın... E, ...Ümit Acar'ın... Kaan Tulgar'ın elbiseleri dökülüyor... ...kostümleri... ...makinalı tüfeklerin... E, ...bir sorun çıkmış... ...gerçek makinalı tüfek olmasına rağmen... namlularından ateş çıkmıyor... ...ne bileyim işte... ...EOK Acılar topu topu 7-8 kişi... ...işte bildiğin... ...Yeşilçam'ın kavgacıları... ...çoğu vefat etti... ...hepsine Allah'tan rahmet diliyorum... Böyle işte Girne'deki gerçek kalenin yıkıntılarında çekilmek haricinde sanat yönetimi anlamında bir kozu yok. Ama öyle ciddiye almış ki yönetmen ve oyuncular filmi. Yani böyle herkes canla başla baya baya hayati risklere atılarak filmin DVD'sindeki ekstralar bölümüne koyduk 65 dakikalık bir söyleşi var. Orada üç sanatçı da hem yönetmen Kunt Tulgar hem Aytekin Akkaya hem Nuri Alço birlikte anlatıyorlar filmle ilgili anılarını. Mesela Aytekin Akkaya ve Kaan Tulgar ayaklarından tersine kalede iple asıldıkları sahnede e, yağmur başlamış içeri alınmışlar. Ve Kunt Tulgar çok sinirlenmiş çekimden hemen sonra yağmurun başlamasına beklemek zorunda izlemiş ya da iç planları çekelim. Ondan sonra içeride aynı iple Kaan yerden yerden buçuk 2 metre yükseltilmesi gereken işkence sahnesini çekerlerken o Tarzan İstanbul'da filminden kalma çürümüş halat kopuyor. Aynı halatla yağmur başlamasa dışarıda Aytekin Akkayı baş aşağı 80 metreden aşağı sarkıtacaklar. Yani 80 metrelik bir yerde en az yarım saat, 45 dakikada havada asılı kalacak Aytekin Bey. Ee, bu B filmlerin gözde aksiyon yıldızı muhtemelen kopacak, düşecek, ölecek aşağıda hiçbir önlem yok. Böyle bir ruhla yani böyle bir olayı yaşıyorlar. Hollywood'da bunu yaşayan sanatçının ilk işi avukatını aramak olur. Filmden çekilir sonra yıllarca süren sancılı davalar başlar. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi 3. sınıf bir otelde hemen kahvaltılarını edip 5'te. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Kuntulgarı azarlamak, yargılamak, filmi sabote etmek yok. Şimdi bu ruha nasıl saygı duyulmaz Utkucuğum? Yani hani film olsun biz yaralanalım. Film bitsin biz ölelim. Film bitsin gerekirse elbiselerimiz yırtılsın. Ya adam kendi pardüsüsünü giyerek geliyor sete. Belki de tek pardüsüsü, karakter oyuncusu. Vurulma efektinde e, fişekçinin içe bağladığı fişek... <gülüyor> Pardüsü parçalıyor. Ve kanlar o pardösünün üzerinde açılan delikten akıyor. Ondan sonra da akşam yağmurlu havada o adam üzerinde 1 e, kilo kan boya e, kan rengi boya olan ve delinmiş bir pardüsüyle eve dönüyor. Kimse o pardösüyü tazmin etmiyor ona. Şimdi böyle bir ruhla çekilmiş bu filmleri biz seviyoruz ama yaş aralığı 25-30 olan gençler ne yazık ki ne seviyorlar ne izliyorlar ne de onların korunması gerektiğine dair bir ön kabulleri var. Şimdi benim e, dönüp biraz DVD ile ilgili dönmek için başka bir nokta daha var. E, bu ilk DVD peki basma fikri nasıl ortaya çıktı? Uzun yılların özlemi hep hayal ettim. Golden Classics of Turkish Tress Cinema diye bir seri yapmak. Küçük butik çalışan bir film yapım şirketim var. Film yapım, dağıtım, reklam. ...bir tür ajans gibi... E, ...bizim iş kolumuza cuk oturan bir şey... ...DVD üretimi... ...gerekli ekipmanlarımızda iyi kötü vardı... E, ...Vatan Sağolsun'u aramaya başladım... ...yıllar önce... ...artık olmayan bir özel televizyonda izlemiştim... ...yok, hiçbir yerde yok... ...Youtube'da kaydı yok... ...orada yok, burada yok... ...sonunda Vatan Sağolsun'un... ...sesini kaydeden... ...ve rahmetli olan... ...bu DVD'yi göremeyen... ...kendisine ithaf ettiğimiz... Ses mühendisi Aşkın Yazıcı'ya ulaştım. Aşkın Bey dedim var mı vatanız olsun? Bir tane dedi Betacam'dan zamanında o kanalda çalışırken yaptığım bir kopya var dedi. Yani 720'ye 576 çözünürlükte. Onu aldık. Hani adeta aşure gibi böyle. Kare kare renklerini düzelttik, lekelerini giderdik. Hani bizde çok profesyonel cihazlar yok ama olabildiğince toparladık. Ondan sonra sanatçılarına haber verdik. ...yasal bir DVD çıkardık... ...Kunt Tulgar'dan aldık... Hı hı. Ee, ...sanatçılarımızı... Hı. ...stüdyoya çağırdık... ...Eoka'nın komutanı kötü adamı oynayan... ...Nuri Alço sağ olsun geldi... ...komando timinin... ...üç kişilik komando ekibinin lideri Aytekin Akka'ya geldi... ...Kağan Tulgar Amerika'dan... ...halen yaşamakta olduğu... ...New Jersey'den katkılarda bulundu... ...ve... E, ...9 GB'lık... ...filmin neredeyse... ...iki katı da ekstraları olan... Tüm sanatçıların video özgeçmişleri olan... E, ...filme ilişkin foto galerilerin olduğu yönetmene ilişkin... ...senin de resimlerin içinde var bilmiyorum <gülüyor> izledin mi? Yok resimler kısmına bakmamıştım. Foto galeriyi izlersen 10 dakikalık dinamik video foto galeriyi... ...orada Kunt birçok resmini göreceksin. O da benim sana sürprizimdi. Ya yani şey e, DVD kısmında galerilere bakmamıştım. Ve asıl e, yani film filmi kurtardığımız gibi... Çok iyi bir İngilizce ile çok iyi bir İngilizce altyazıyla neden dersen bir çeviri bürosu tarafından satır satır çevrilmekle kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tekstler gönderildi orada sinema tarihçisi Türkiye'yi Türk sinemasını Türk trashini çok seven Ed Glazer tarafından da satır satır proofreading yapıldı hı hı. ve dört dörtlük bir İngilizce altyazıyla koleksiyonluk cillop gibi bir DVD çıkardık. Ne kadar harcadık dersen 15 bin dolar net harcaması oldu. Yani 50 bin liraya yakın. Tabii biz butik çalışan küçük gönülle iş yapan bir ekip olduğumuz için e, ve Türkiye'de de korsanın bu kadar alıp başını gittiği bu kara düzende çıkardığımız 1999 adet seri numaralı DVD'leri satıp eritip Onların sermayesiyle yeni bir filme girişmek de mümkün olmadığı için bu girişimimizde ürettiğimizde çok mutlu olduk ama çuvalladık. Daha önce Türkiye'de böyle bir DVD yapıldı mı? Hiçbir şekilde bu kadar özenlisi yapılmadı. Ya bu kadar çok ekstraya sahip. Ben yani DVD... şunu yapar. Yani Türkiye'de işte fanatik başta olmak üzere şunu yapıyorlar. Raflarda analog, betakam, SP Hı. çok eski telesine transferleri var fantastik tür filmlerinin mesela örnek veriyorum Turist Ömer Uzay Yolunda. Geçen gün bir Turist Ömer serisi çıkarmış bir şirket. 5 filmden oluşan aldım. Her şeye rağmen restorasyon vardır diye. Hayır. Yok. Bildiğimiz Betacam SP analog 720'ye 576 çözünürlük. Bunu alıp direkt DVD'ye bastığınızda bu bir iş olmuyor. Yani bu Arşivlik bir iş olmuyor. Arşivlik olmuyor. Arşivliğin ne olduğuna batıdaki örneklere bakacaksınız. Baba serisi, baba terilojisi nasıl yayınlanıyor. Terminator 1, 2, 3, 4, 5 paket halinde. Ben geçenlerde mesela Bruce Lee Collection'ı aldım. Hı hı. Box Set. İzlediğim en temiz kopyalarıydı Bruce Lee filmlerinin İyi. ilk dönemler itibaren. Çünkü yani Gora filmi var galiba. Fetih e, 1453 var. Tabi bunlar 90 önce, 90 sonrası filmler. Ama evet. 90 öncesi filmlere baktığımız zaman e, belki Selvi Boylum al yazmanımda 2-3 tane farklı e, ekstra konulmuştur içine. Belki fragmanını koymuşlardır. Onun dışında ben bilmiyorum. Yani açıkçası Şimdi... söylemek ekstra Türkiye'de basılmış olarak yani Yeşilçam üzerine 90 öncesi Türk sineması üzerine örnek yok. Bir de bildiğimiz hani e, işte... ...kaybettiğimiz... ...Vasilis'in yaptığı, Onar Films'in yaptığı DVD'ler var... ...onun dışında... E, ...hani bu güzel başlangıç olmasını ben açıkçası istiyordum... ...ya yani ama... çok istiyorum mesela... ...ikinci filmin Ringo Gestapo'ya karşı... Hı -hı. ...1967 yapımı... ...kayıp klasiklerden biri... ...Türkler Nazilere karşı... ...muazzam daha bu cümleyi söylediğiniz anda... ...gerçekten sinemaya tutkun biri... ...oha der yani... ...Türkler Nazilere karşı... ...ikinci Dünya Savaşı'na girmedik... ...topraklarımızda bir tane Nazi dolaşmadı ama... Yılmaz Gündüz, Nazi komutanlarıyla, Gestapo'yla mücadele ediyor. Şimdi rafine bir sinema severin böyle bir hikaye ilgisini çekmez mi? Selma Güner'i var, Hülya Koçyiğit var içinde, bir sürü yıldız oyuncu var. Bu filmin bir adet paramparça olmuş 16 mm siyah-beyaz kopyası var dünya üzerinde. Kare kare temizlenmesi lazım, bakımdan geçmesi lazım. Biraz ses efektleriyle, biraz takviyelerle bir şeye benzer. Filmle ilgili bir sürü gazete haberi topladım çekildiği yıllardan. lobby kartları topladım. Bunların hepsi 9 GB'lık bir özel Collectors Edition DVD'de bir araya gelse muazzam bir arşiv Türk sineması adına. Evet. Ama seni beni şu anda bu programı dinleyen insanları heyecanlandıran şeyler ne yazık ki sermaye sahiplerini heyecanlandırmıyor kardeşim. Sen bunu böyle büyük ateşli bir şekilde Türk sinemasının e, dünyaya mal olmuş en ünlü korku filmi Dracula İstanbul'da iyi restore edeceğiz. Siz bize işte 20 bin lira verirseniz bu film gıcır gıcır olacak falan diye bir holdingin patronunu anlattığınızda adam sizi böyle tavana bakarak dinliyor. Hmm, hmm, hmm falan diyor ve çayını soğutma iç kardeşim falan diyor çayınızı içiyorsunuz ondan sonra o görüşme. ...kartımı vereyim veya kartınızı verin... ...biz sizi ararız. Sizden sonra... ...içeri giren... ...içinde pop yıldızlarının olduğu... ...markanın arkada... ...sürekli görüntüsünün döneceği bir... ...konser teklifiyle geliyor. Hmm. 300 bin, 500 bin lirayı... ...sosyal sorumluluk projesi adıyla... ...alıyor ve gidiyor. Merak ediyorum ya, 100 yıl sonra... ...şimdi bu dijital... ...teknolojiyle çekilmiş filmlerin... ...sinyallerinden geriye ne kalacak... ...yüzyıl sonraki Türklere. Recep ve dik kalacak mı? Yani bu 4K... ...dijital kameralarla, redlerle... ...arilerle çekilenler... ...suyun üzerine yazılan yazı. Biliyorsunuz bu 0101 yorgunluğu... ...çok akıllılık etmiş... ...sinemayı bulanlar... ...onu böyle... ...eşek derisi gibi sağlam bir malzemenin üzerine... ...35 milimetre filme... ışığın izini kazımışlar. Bugün Şarlo filmlerini, Buster Keaton'ı... ...Bataklı Damın Kızı Aysel'i... ...işte Ayhan ...Kanun Namınası'nı izleyebiliyorsak... ...sebebi 35 milimetredir. Düşünsene o zaman analog videoyla ...çekilseydi bunlar, video kamera olsaydı... ...70 yıl sonra, 80 yıl sonra... ...100 yıl sonra o sinyal... ...ne kadar yaşayacaktı? Martin de biliyorsun aynı... ...Dertten Muzdarip... ...biz bu filmleri çekiyoruz ama diyor ne olacak sonumuz? Dijital sinemanın geleceği yok söyleyeyim. Bugün evet. var, izliyoruz... ...tüketiyoruz... Yarın o filmler 50 yıl sonra çok zor yani elektronun doğasına aykırı bu. bu. Bu konuda aslında seninle çok daha e, kapsamlı aslında bir program yapmak istedim ben ama bize ayrılan süre e, burada sona erdi. E, benim aslında sana son bir sormam istediğim bir soru var. Ondan sonra programı kapatalım. Uh -huh. e, Türkiye'den kaç kişi aldı filmi? Ee, DVD daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim kesin olarak. Avrupa'ya daha fazla sattık. Hı hı. Daha pahalıya satmamıza rağmen bir de üstüne en az minimum 10 dolar e, şeyli tracking numaralı posta hizmeti de girmesine rağmen 30-35 dolar ödeyerek alan Avrupalı ve Amerikalıların sayısı 500'ü buldu. Hı hı. Tüm Türkiye'den toplam ücreti mukabilinde bu koleksiyonluk DVD'yi sattığımız Türk sayısı 20. Okay. Bu yeterli zaten. Mesela sadece 86 kişi İsveç'ten aldı. 86 kişi İsveç'ten aldı. Onları hiç ilgilendirmeyen Kıbrıs Savaşı'nın hikayesi. Okay. Çok teşekkür ederim, ederim Ali Murat abi. Ee, önümüzdeki haftalarda yine Ali Murat Güven'le ee, farklı konularda bobo sohbet edeceğiz. Biz ayrıdan süre burada doldu. Yeşilam Arka Ücüsü'nden sizlere haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.